Rabbul billahim neşşeytanirazim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi radil alemin Ve salatu ve salamu ala rasulüne muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ema da'yı Şimdi biz tabut risalesinin şerhini yapıyorduk İlk iki madde işledik Neydi şeytanla e, Allah'tan başka hüküm koyan e, Şeye Mahkemeye Muhakem olmaktı Yani ilk bahsettiğimiz hafta şeytan ikinci hafta Allah'ın şeriatını değiştiren zorba yöneteceği muhakem olmakta. Bu hafta Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen şey onu anlatacak. Onun sözlerini okuyacağız inşallah. Ama bundan önce önemli bir mukademi var. Çünkü yani Maide 44'ün tefsiri hakkında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakkında gelen bütün nasların problemi yani sözlerin tatbikindeki problem yerli yerine konmamasıdır. Mesela Burada şimdi bir tablo çizdim. Bu ne? Allah'ın şeriatını hükmeden bir kadı, bir hakim var. Masları ne bunun? Kur'an ve sünnet. Sonuçta bu da bir beşer, bu da bir beşer. Yani e, insan olur sonuçta. Bizim buraya gelip bu insana muhakeme olmamız Allah'a imanı gösteriyor. Neden? Çünkü bu adam masları neresi? Kur'an ve sünnet. Maslarına biz ibadet etmiş oluruz. Maslarına iman etmiş, teslim olmuş oluruz. O yüzden şahsın kendisine değil. Şimdi burada iki tane su var önümüze çıkıyor. Yani iki tane şekil ortaya çıkıyor. Bir, Allah'ın şeriatıyla hükmeden bir hakim var. İkrar ediyor Allah'ın şeriatı hükmetmek gereklidir diyor. Ve bununla da hükmediyor önüne gelen meselelerde. İşte bu Müslüman olan hakim. Bu hakim Müslüman. Hem vacipliğe itikat ediyor. İtikad babından küfürden salim oluyor. Hem de amelden. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle amel babından salim oluyor ve bu hakim Müslüman oluyor. Bir de ikinci bir hakim var. Gene şeriat kadısı bu var. Bakın burası çok önemli. Bu adam şeriat kadısı. Şeriatla hükmediyor. İkrar ediyor bunun böyle olması gerektiğini ama vacipliği reddediyor. Yani tamam diyor ben işte şeriatla hükmediyorum ama yani vacipliği şart değil yani. Bu gerekmez. Adam böyle bir itikadı var. Ya ötekiyle de hükmetsek aynı şey. Ne değişecek? gibi bir itikada sahip olursa bu adam velev şeriatla da hükmetse kafirin takendisidir. Bak velev şeriatla da hükmetse bunun küfrü nerede? itikatta. Ameli belki İslam'a teslim olmuş gibi görünüyor. Şeriatla hükmediyor. Bu adam nedir? Kafirdir. İslam ehli değildir. Şimdi ikinci su var. Şimdi tamam bunlar İslam kadılarının taksimatıydı. Öyle değil mi? İkinci su var. Ikinci şekil küfür kadıları var. Küfür kadısından birinci çeşit var vacipliği ikrar ediyor. Diyor ki yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerek. Doğru söylüyorsunuz. İtikazımız bu diyor. Ondan sonra Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. İşte bu kadı da kânsüldür. İbn Abbas'ın konuştuğu bu kadı değildir. Birazdan bunu anlatacağız inşallah. Allah'ın izniyle tespit ederken daha iyi idrak edeceksiniz. Çünkü bunun masları, bunun kaynağı Kur'an ve sünnet değil. Şimdi buradan üçüncü bir ok çıkartacağım ben. Burada bu üçüncü okta ok Allah'ın indi normalde şeriat kadısı, bastarı Kur'an ve sünnet ama ne yapıyor? Allah'ın indirdiği ile hükmetmiyor. i̇bn Abbas bu kadı için konuşmuş. Bu kadı da Müslüman mıdır, kafir midir? i̇bn Abbas'a göre Müslümandır. i̇bn Mesud'a göre bu da kafirdir. Burada ihtilaf var. Bakın bunun kafirliğinde icma var. Bunu tekfir etmeyen adam da kafir yani çizdim ki hani ben şimdi anlatıyorum anlatırken bunları böyle göz canlandırmak biraz zor. Bu adamın kafirliğinde ümmet icma etmiş. Şu adamın kafir olduğuna ümmet icma etmişler. Ancak bu adamın, yani şu birinci suvardaki adamın da Müslüman olduğuna icma etmişler. Ortada bir tane suvar kaldı. Ortada bir tane şekil var. O da ney? Adam normalde şeriata mültezim yani şeriata iltizam etmiş. Ancak rüşvet almış veya Hakkında hükmettiği adam düşmanı mesela. Ben adamla düşmanlığa girmişim. Mahkemede işi düşmüş bana gelmiş. Ben de kadıyım. Nasıl olsa bu adamdan nefret ediyorum. Adam mesela diyor ki bu mal benim. İki tane şahit getiriyor. Ben diyor ki bu şahitlerin şahadeti kabul edilmez. Bunlar adil değil. Halbuki adiller mesela. Yani ben gereksiz bir şekilde tan ediyorum. İşte bunun küfründe ihtilaf var. Ümmet ihtilaf etmiş. Şimdi zaten İbn Abbas buna Müslüman demiş derken Allah'ın izniyle Hani onun da ne kadar sıhhatli olup olmadığını inşallah anlatılır. Ama bu İbn Mesud'un yanında Aptur Rezak'ın Musannef'inde rivayet ettiği sahih senetli rivayete göre İbn Mesud'a rüşvetten soruldu. Dedi ki İbn Mesud, hani rüşvet alan bir kadın hükmü nedir diye sorulunca dedi ki yani insanların mallarını haksız yere yiyenler ayette geçiyordu. İnsanların mallarını haksız yere yiyen din adamlarından Allah bahsediyor. Rüşvet budur. Dediler ki peki hükümde rüşvet almak diye bir küfrün dedi İbnü mer. O küfür ta kendisidir dedi. İbn Mesud radıyallahu anh. O yüzden bu üçüncü suvardaki adam tekfirinde ümmet yırtıylaf etmiş, sağa da iktiraf etmiş. Bur burada şimdi küfür katısına geri dönüyorum. Yani masları mesela e bilmem ne anayasası 1923 1925 artı terne 8 9 10. Burada adam vacipliği ikrar ediyor. Allah'ın indirdiğini hükmetmek gerekir gerek diyor itikaden ama ameliyle bunu bozuyor. İşte bu adam da kafirdir ittifakla icmayla. Burada bir adam daha var. Bu da kafir. Bu ne? Ne Allah'ın indirdiğini hükmediyor ne de hükmetmek gerektiğine itikat ediyor. Böyle bir inancı da yok adamın. Bu adam da icma ile ümmetin icması ile aynı şekilde kafirdir bu adamda. Yani buradaki şu şu grup hariç, şu adam hariç geri hepsinin köfünde ne var ümmetin alimlerinin sözleri var sadece şu sularda ihtilaf var yani onu da şimdi inşallah öteyle izah edeceğiz razı görüşü belirteceğiz şimdi anlatacağım şeyler bunun üzerine mebni olacak inşallah burayı aklınızda iyi tutun evet Şeyh bize tahtun çeşitlerini, tabutun kısımlarını anlatıyordu üçüncü demişti eselip elledi yahkum bir bir gayrimenzalallah Allah'ın indirdiği ile Hükümetmeyen, hakim dediği üçüncü tağutun çeşti. Waddeli'l <Sessizlik> kablehu taala ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike munkefiru Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Burada şimdi bir usul devreye giriyor. Tamam İbn Abbas'ın sözünün bir sıhhat olarak şeyini yapacağız. Etüdünü yapacağız da inşallah. Bizim usulümüzde ne üç Bu mukaddime çok önemli. Bir Kur'an. Allah'ın sözü. 2 Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam sahihse eğer sah sahihliği sabit olduysa bu hüccettir. Üç icma ümmetin icması da hüccettir ve kıyas muteber hani muteber olan bunlara uyan kıyas da hüccettir. Peki sahabe sözü hüccet midir? Usulcülerin tamamı demişler ki sahabe sözü tek başına hüccet değildir. Şimdi mesela bir nas geliyor. Diyor ki bu küfürdür diyor. Mesela Ali Serhatı diyor ki iki şey insanlarda küfürdür: e, ettanefin neseb ve niyahatu alilmayi. Nesebe söylemek ve e, ölünen arkasından ahat yapmak. Şimdi bu nasın zahiri neyi gösteriyor? Küfür olduğunu gösteriyor. Ama başka naslar, başka deliller, başka şirî izahlar bize neyi gösteriyor? Burada irade edilen şey küçük küfür. Biz nasın zahirinden neyle çıkıyoruz? başka delillerle. Mesela subabül muslime fıskı ve kıtale değil mi? Müslümanı sövmek, fısk onunla savaşmak küfürdür diyor peygamber Sarsan. Doğru mu? Ayette de Allah diyor ki eğer müminlerden iki taife savaşırsa diyor. Eğer bu ayet gelmeseydi biz bu hadisi de zahirini alırdık. O zaman Müslümanın Müslümanla savaşması da küfür olurdu. Başka bir nas geldiği için ne yapıyoruz? Nasıl zahirinden çıkartıyoruz. Tevilini yapıyoruz bu sefer diyoruz ki bunun kastedilen mana şudur, kastedilen mana budur. Maide 44'te zahiri çok açık bir ayettir. Hani marife olan, marife denen bir şey var Arapçada. Bu manayı belirtilen kişi gösterir. Mesela ben diyorum ki bunu diyorum herhangi bir kapı yani. Bu yeşil olabilir, kırmızı olabilir, siyah olabilir. bu dediğim zaman sizin bildiğiniz bir kapı işaret ediyorum demek. bu dediğim zaman bildiğiniz bir kapı işaret ediyorum demek marife olduğu zamanda anlam e, tekit ifadeyle yani sağlamlık kuvvetlilik bu ayette dört tane var men gelmiş faula ik. ikinci gelmiş hum üçüncü gelmiş kafirun o da dördüncü gelmiş yani usulcülerin yanında var olan marifelerin hepsi var bu ayette yani bu mananın ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir Peki böyle zahir binstan Sapılır mı? Sapılmaz. İbnül Kaym Rahim Allah diyor ki Selef'in usulünü anlatırken diyor ki Selef hiçbir nassın Kur'an veya sünnet nassının hiçbir nassın zahirinden başka bir delil gelene kadar sapmazlar diyor. Şimdi dedik ya sahabe sözü hüccet değildi şeylerin yanında, usulcülerin yanında. Ayetin zahiri açık bu İrce Ehlini getiriyor. i̇bn Abbas'ın sözünü getiriyor. Halbuki piyasada gezerler değil mi? İşte el kaldırmaya hadis var. Ebu Hanife kim? Ebu Hanife hüccet midir derler. Doğru mu? Yani her yerde Ebu Hanif'e atarlar. zavallım etbaa da konuşmuyor burada Türkiye'de. İlim yok. Cahiller. O yüzden susturuyorlar onu etbaanı burada. Aynı usulü takip eden insanlar. Yani Nas varken alimin sözünden dolayı Nas'ın zahirinden sapmayan insanlar Mayra 44'e gelince İbni Abbas'ın daha söylediği belli olmaya Sözünden nasıl zahirinden sapanlar Ne demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum Şefkani de irşadul fuhulla Diyor ki Bize düşen sahabenin rivayetini Almaktır görüşünü değildir diyor Çünkü sahabenin rivayeti hüccet değil, Ama sahabenin görüşü hüccet değildir diyor. Bakın burası çok önemli Hani sakal meselesi değil mi Sakalda ne getiriyor Kırpanlar Diyorlar İbn Ömer ne yapmış Sakaldan bir tutam tutmuş Fazlasını kesmiş doğru mu Doğru bu hadis sahih. Niye biz bunu üçüz kabul etmiyoruz? O aynı telefilere gidin, telefonlu teliflere. Ne diyecekler size? Sakaldan dokunulmaz diyecekler. Madde 44'e geldi mi orada bütün kafirler Müslüman yaparlar ama burada sakal ucunu bile düzeltmeye ne yaparlar? Çok şiddetli karşı çıkarlar ki aynı fikirdeyiz biz de bu noktada. Onlara deriz ki niye İbn Ömer'in fiilini kabul etmiyorsunuz? Diyecekler ki size İbni Ömer bir sahabedir. Sahabenin fiili de hüccet değildir diyecekler. Çünkü açık nasvat sakalları salın diyor. Bu açık emri ihtisas edecek bir fiil değildir İbni Ömer'in fiili. Çünkü hüccet değildir. Hücceti başka bir hüccet ihtisas eder. Doğru mu? Dedik ya ölüyete haramdır. Sonra hangi nas bundan istisna yapıyor? Balıkla çekirgeyi? Peygamberin kavli yapıyor. Sahabenin kavli değil. Sahabenin sözü değil. Yani bunlar çok önemli. Bunlar her meselede lazım olacak. Sadece Mayda 44'te değil bir de usul olan, asıl olan şeyler bunlar. Nassın zahirinden hüccet olmayan bir kaville, bir sahabenin sözüyle veya bir sahabenin fiiliyle veya başka bir alemin sözü ve fiiliyle nassın zahirinden sapılmaz. Hükümde iktisas yapılmaz. Hüküm zahirde neyse odur. Ta ki başka bir Nas gelip onu iktisas edene kadar. Bunların piyasada böyle gezdiklerini görürsünüz ama kalkarlar Mayda 44'te de i̇bn Abbas'ın munkatı olan, kesik olan rivayetinden kitaberi naklediyor. Tabus'tan senediyle beraber i̇bn Abbas'ın şöyle dediğini, bu işte küfrün altında bir küfürdür, Allah'ın arasında küfretmek değildir diyor. Taberi kendisi diyor, nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Aksine diyor, sahih rivayetle i̇bn Abbas'tan tekfir ettiği sabit olmuştur diyor. Yani bakın İbni Abbas'dan bile üzerine icma edilmiş bir rivayet yok. İbni Abbas'dan bile iki tane rivayet gelmiş. Bunu nakleden İmamül Mufessirindir Taberi. Mufessirlerin imamıdır. Alimler hep onu öyle överler. Öyle değil mi? Çünkü bakın Taberi'nin tefsirine hep rivayetleri getirmiştir. Rivayetlerin senedini ortaya koymuştur. Bu rivayet vardır ama bu rivayet zayıftır. Bu vardır ama bu güçlüdür. Hepsini kıyas etmiştir birbirine. Taberi Hani hadis usul noktasında mütemekkindir. O yüzden İmam-ı Mufessirin ve diyor ki nasıl olabilir? İbni Abbas'ın diyor bu sözü, İbni Abbas'ın kufru ne kufru sözü zayıftır rivayet olarak, senet olarak. Çünkü kim var senette? Ebu Hişam el-Hüceyir el-Mekki var. Hişam el-Hüceyir el-Mekki var. Bu adam nedir? Tehzid kitabında İbni Hacer'in naklettiği gibi yalancıdır. Hadisi metruk'tur diyor. Yani metruk terk edilir demek. Yahya bin Ma'in ve Ahmet ibni Hanbel Hişam el-Hücer için ne diyorlar? O adam yalancıdır diyorlar. 10 hadisi terk edilir diyorlar. Yahya bin Ma'in de İmam Ahmet dönemindeki muhaddis. Yani hadiste ikisi de mütemekkinden, İkisi de hadis usulcüsü. İkisi de ne diyorlar? Ee, bu adam e, yalancıdır, bu adamın sözü alınmaz. Yani ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Demek ki açık, zahir bir nas var ve ortada bunu taksis edecek hiçbir nas yok. Öyle mi? Bunu taksis edecek hiçbir nas yok velev ki İbni Abbas bu meselede Maide 44'ün böyle bir tefsirini yapsa İbni Abbas bunu kime ne zaman söyledi hakim mustadrekimden rivayet ediyor hariciler hakem olayı çıktığı zaman tahkim meselesi bugün de bakın fitne tahkim meselesinden çıkıyor o günde fitne tahkim meselesinden çıkmıştı din anlayışı Allah bizi o anlayışla rızıklandırsa o günde hariciler tahkimi anlamadılar dediler ki iki tane hakem seçildi kimle kim? Amr İbnül As'la Ebu Musa ile Şadi doğru mu? İkisi de sahabe. Onlar önce bir görüşe şey yaptılar. İttifak ettiler kendi aralarında. Sonra çıkınca bir tanesi görüşünü değiştirdi. Amr İbnül As değil mi? Amr İbnül As görüşünü değiştirdi. İçeride söz verdiği gibi konuşmadı. Ben böyle konuşacağım dedi çıkınca. Ama aksini söyledi. Burada o insanlara muhakeme oldular diye hariciler dediler ki bunların hepsi kafir oldu dedi çünkü dediler insana muhakeme olunmaz hakem sadece Allah ve Resul'dür dediler hakem sadece Allah ve Resul'dür dediler evet doğru söylediler hakem sadece Allah ve Resul'dür ama orada hükmeden ilim ehli hakim zaten mahtarı Allah ve Resul'ün sözleri darı tevitçiler geldi adamlara diyorum mesela mahkeme meselesini konuşuyoruz ben dedim ki işte o zaman halk ha hakemdir yani dinler karar verirler diyor hakem Allah'tır diyor sanki ben bilmiyorum onu Sanki ben onu irade ederek söylüyorum. Yani tam harici zihniyeti, tam harici mantığı. Bir tanesi geliyor, rüşvet alsa da indirse diyor, hükümetse, rüşvet alsa Allah'ın indirdiğiyle hükümetmeyi terk etse kafirdir. Ya diyorum bir dur bismillah, adam şeriat kadısı yani, burada ihtilaf var. Yok diyor, o da kafirdir, icman vardır, ona kafir demeyen de kafirdir. Adam bir silsile takmış, bir zincir takmış. Aynı geçmişteki haricilerin zihniyeti. Bir grup mürciye de zaten haricilere tepki olarak o dönemde çıkmıştı. Bugünkülerin bunlara tepki olarak çıkması gibi. Ama meselenin özünde yatan şey şu. Eğer bir ilim ehli kadı, ilim ehli bir alim, masları Kur'an ve sünnetse bizim ona muhakememiz Allah ve Resulüne muhakeme olmaktır. Bir kadı masları küfür kanunlarıysa bizim ona muhakem olmamız o küfre muhakeme olmamız ona iman edip teslim olmamız demektir. Yani bu meselenin temelinde yatan şey budur. Allah'ın indirdiğiyle hükümet her hakimi de Şeyh e, Muhammed İbni Abdülvahab rahim Allah ne yaptı burada? Tağut'un üçüncü çeşidi olarak zikretti. Şimdi burada diyecekler ki İbn Abbas'ın bu sözü var. İşte adam cuhd. Siz istihlali bilmiyorsunuz. İşte helal sayma şartı. Bir tanesi öyle diyor. Siz diyor istihlali kabul etmiyorsunuz. Dedim biz istihlali kabul ediyoruz da istihlal haramlardadır, şirklerde değildir. Şirkte istihlal cehmiye'nin mezhebidir değil mi? Helal görme çirkte helal görmek, şart getirmek, kayıt getirmek kimin mezhebi? Cehbin Safanın mezhebi. Diyor ki, bir adama gider sorarız, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese sen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi helal görüyor musun? Diye. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir haramı işleyen adama kalkıp sorduğunda, o adam mecnun değilse, geri zekalı değilse, hiçbir zaman ben bunu helal görüyorum dememişti. Yani bu dingeleli 1400 sene oldu ben bir tane geri zekalı bilmiyorum ki harama helal desin. Ben bunu helal görüyorum desin sorduklarında. Ne yapmıştır? Ya o ara haramı işlemiştir ya bir tevil getirmiştir öyle değil mi? Küfrünü böyle kapatmaya çalışmıştır. Örnek babasının annesiyle evlenen adam kıssası. Sahi. Bütün tefsirlerde var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelin onu gebertin malında ganimet alın gelin diyor aleyhissalatü Bak malını niye ganimet alıyor? Çünkü o adam mürted. Peki diyor mu adama sorun? Adam helal görüyor mu annesiyle nikahlanmayı, üve, yani üvey annesine nikahlanmayı helal görüyor mu? Bir sorun adama. Bir, diyor mu? Herhangi bir rivayet var mı? Yok. Peygamber gidin, o adamı öldürün, malını da alın diyor. İbn Teym ve de de diyor ki, haramlar, haramların helal görülmesi diyor, bazen diyor fiillerle ortaya konuluyor. Mesela diyor, haramların yaygın olduğu dönemde, haramların artık alenen işlendiği, burası çok önemli, alenen, artık münkerlerin, maruf marufların münker olduğu dönemlerde, bu haramları işleyen insanların helal gördüğünü farz ederiz diyor. Yani mesela bugün iç gitti mi? Her tarafta teşvik ediliyor, her tarafta yayılıyor, her tarafta var. Bu bu kadar insanda bu içki içiyor sokakta bir adam içki içtiğini gördüğümüz zaman ya dur bir soralım da sonra tekfir edelim olma yani helal görüyorsa tekfir edelim bu adam helal görüyordur ki içiyordur manası çıkar burada. buyur abi şimdi ben de onu soracağım. İçkiyi soracağım. bu böyledir yani bak biz haramdan tekfir etmiyoruz ha. biz ne diyoruz bu adam yaptığı bu fiil neye delalet eder istihlale delalet eder açıktan içliyor değil mi Bak herkes susuyor onun haramına Kimse men etmiyor İslam devletinde biri açıktan içki içebilir mi Hemen kadıya getirilir sopa vurulur Doğru mu Gizliden yapar yapan adam da Şahit getirilirse kadı o zaman e, Haddi tatbik eder Doğru Onu gören insanlar rıza göstermezler Ne yaparlar men ederler Kınarlar niye böyle bir şey yapıyorsun diye Ama bugün öyle bir durum olmuş Hepsi yayılmış her tarafa Bunları işleyen insan Açık bir kadın sokakta yani gidip kadına sormayız biz Sen işte bugün şey yapıyor musun Başın işte açıktır Efendim Efendim bunu helal görerek mi açtın Haram görerek mi açtın Sorulmaz Bugün başını açan kadının ekserisi serisi ama ekserisi serisi Ne var bunda diyorlar Bak bir kadın başörtüsü Haramdır dese Yani başı açmak haramdır dese Sonra da dese ki tamam haramdır ama Yani ne var bunda açsak ne olur dese Bak bu adam haramdır dese dahi bu sözüyle ne yapmıştır? Helal gördüğünü ortaya koymuştur. Kafir olmuştur. Yani istihler kalbin amelidir. Ve kalbin ameli de ancak söz ve fiillerle bilinebilir. Ne demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum. Yani bu meselenin üzerinde burası çok önemli. Haşa haricilerin mezhebini söylemiyoruz. Kimseye haramdan tekfir etmiyoruz. Ama istihler kalbin amelidir. Kalbin ameli de söz veya fiille bilinir. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum inşallah. Bir adam diyor ki mesela sakal kesilmez diyor. Sonra ne diyor ya bu devirde de sakal mı olur? Bak aynı adama, aynı adam. Bu söz neyi gösteriyor? O adamın o haramın helal kıldığını kendine gösteriyor. <gülüyor> Biz ona desek ki sen haramı helal sen bir kafirsin yok ya ben haram görüyorum desen az önce böyle söyledim dersin mesela. De Değil mi? Aslında kalbinde karar kılan şey odur. Ama biliyor harama helal dese küfür olacak. Kendisi de biliyor tekfir edecekler onu. Bundan korktuğu için bu de, bunu gizliyor. Ben sakalın kesmeye haramdır diyorum diyorum. Buyur abi şimdi. Küçük haramları güzel midir yani? Yok. Üzerine icma edilmiş açık haramlarda bu böyle. Diğer haramlarda böyle değil. Üzerine ümmetin icma ettiği, hakkında ihtilaf olmayan alim avam herkesin bildiği haramlardan öyle. <Gülüyor> Yani buna açıktan işlendiği zaman böyle Bakın İbn Teymiye bunu anlatıyor. Yani deliliyle inşallah hepsini tek tek sayfalarına kadar vereceğiz ki ulema nasıl anlamış meselenin. Mecmuatü'l-Fetava 20. cilt 98. sayfa. Diyor ki İbn Teymiyye rahimeullah: Vaman atlaqa min'al fuqahaa ennehu la yukeffir illa men yec- yechedü yechedü Alimlerin ıtlak ettiği yani genel olarak kullandığı kim işte şunun vacipliğini inkar ederse kafir olur. Ancak böyle tekfir edilir. Dedikleri mutlak sözler diyor. Fa yakunu'l indahu 'indehu mutanawilan li't-takdibi bil Bu diyor. Cuhd yani inkar. Namaz o vacip. Mesela bir adam namazın vacipliğini inkar etse kafir olur. Bu juhd diyor, inkar diyor. Bazen diyor İcapla beraber, icap ne demek? Kabul etmek demek. Adam evet namaz vaciptir diyor ama yalanlayan, icap etmesine rağmen yalanlama ulaşan bazı hareketleri oluyor. وَمُتَنَاوِلًا لِلْ اِمْتِنَىٰ anil ikrar. Bazen ikrardan imtina ediyor, bazen ona iltizam etmekten şey yapıyor, beri oluyor. Yani namaz emredilmiş, adam külli namazı terk etmiş. Öyle bir derdi yok yani. Adamın bu imtinası neyi gösteriyor? Namazın muacikliğini inkar ettiğini gösteriyor. İbn-i Teymi'ye devam ediyor. وَالْاِلْتِزَامُ كَمَا قَالَ تَعَالَى Allah'ın şu sözünde söylediği gibidir diyor. İltizam etmek. Yani bir şeye iltizam etmek demek onunla amel etmek demek. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْهَدُونَ Allah diyor ki onlar seni yalanlamazlar ama zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ederler diyor. Bak hem yalanlamazlar diyor. Tekzip yapmazlar. Hem de onu inkar ederler diyor. Neden? İltizam etmemeleri buna. Buna iltizam etmemeleri. Onların neyini gösterir? Bunu yalanladıklarını, bunu helal saydıklarını gösterir. Devam ediyor. Allah dedi ki diyor Nemir suresine Firavun kavmi için diyor ki onlara ayetler geldi. Onları inkar ettiler ve yakinen iman ettiler hak olduğuna. Bak, yakın müminlerin imanda ulaştığı bir derecedir. Yakinen nefislerinde onu kabullendiler. Bak, ikrar var ha. İkrar var ama imkar var. Niye? iltizam etmiyorlar. Bak, ne demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum. Bunlar ağır meseleler diyor. Mesela adama anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ya bak işte kardeş, müşrikeyle nikahlanılmaz mesela. Tamam mı? Anlatıyoruz. Adam hala müşrikeyle nikahlı. Bir müşrike nikahında duruyor. Ya kardeş, ya tamam haramdır biliyorum ama bakıyoruz adamda hiçbir değişiklik yok. Değiştirmiyor, o helal görüyor. Bakıyorsun ameliyle, diliyle söylemese de karısı. Onunla yatıyor, kalkıyor, her işi yapıyor. Bu adamın bu iltizamı, inkarını gösteriyor. Anlatabildim ne demek istediğimi inşallah. Peygamber de o yüzden öldürttürdü o adamı. Allah-u Alim yani. Bu işin tebliği budur. Birçok alim bu meseleyi yani iyice bu mesele de çok yorulmuşlar çok terlemişler tevil ederken ben bu meseleyi ilk okudum da her tefsire bakıyordum ya subhanallah bak böyle bir durum var bunun tefsiri var bu nasıldır diye gerçekten ince bir mesele bir adamın bir şeye iltizam etmeyişi bazen onun tekzibini gösterir yalanladığını gösterir ve ille, ancak diyor fe ve yeltezimu fi ve Adam diyor ne zaman diyor ikrar etmez, iltizam etmezse bu fiile o zaman ne olur ittifakla kafirdir. O zaman öldürülür diyor İbn Teymi. Yani bunlar altın değerinde sözler. Süfyan İbni Uyeyne rahimehullah diyor ki: "Venne İblis la'anehullah. Allah İblis'e lanet etsin ve innehu aleyhi secde wahide." Ona bir kere secde farz diyor. Fecehaha mutamiden fasumiya kafiran bilerek bunu terk etti ve bununla kafir oldu diyor. Ee, İmam Ahmet bin Hanbel Es-Sünnesinde rivayet ediyor bunu. Şimdi bunu neden naklettik? Adem de isyan etti Allah, İblis de. Değil mi? Adem de isyan etti İblis de. Allah sordu mu İblis'e sen helal görerek mi şey yaptın? Bu haram işledi. Adem'e dedi mi peki sen haram görerek mi bu haram işledi? Allah kalplerinde o inkarın veya tasdikin ne kadar olduğunu Allah biliyordu zaten o yüzden iblise kafir dedi Adem'in tövbesini kabul edip cennete koydu müminlerden kıldı diyorum ya istihlal kalbin ameli yani bir noktaya inşallah çekebiliyorum sizleri biraz ağır yani bir adamın bazı fiilleri diliyle o haramın haramlığını ikrar etse dahi yaptığı bazı fiiller kalbinde istihlalin olduğunun delilidir <gülüyor> Gene İbn Teymiyye Fetava 7. cilt 638. sayfada diyor ki: ve <gülüyor> ma'lum <gülüyor> bilinen bir şeydir ki <gülüyor> ennel <"Ellen> iman huvel ikrar. İman ikrardır. Lam mujarradut tasdik. Müjerrat sadece tasdik değildir. Tamam yani ben bunları kabul ediyorum demek değil. Rivayet ikrar <gülüyor> bunu ikrar etmek değildir. Damna kavlül kalp ellezî huvet tasdik." Neyi kapsar içerisinde? Kalbin sözünü. Bakın burası çok önemli. Kalbin sözü vardır. O da diyor, tasdiktir diyor. Bir şeyin bir şeyi onaylaması. Ve amelül kalp. Gene kalbin amelini kapsar. iman. Ellezi huvel inkiyat. O da boyun eğmektir. Bakın kalbin ameli boyun eğmektir. Yani Allah'ın emrine boyun eğen adam, onun vacipliğini ikrar etmiş demektir. Taksiratı, eksikliği artık ona kalmış bir şey. Ama bir adamın kalbinde tasdik var. Adam diyor ki tam ben tasdik ediyorum. Namaz kılmak lazım. İşte evet Allah'ın indirdiği rökme lazım. Adam ne namaz kılıyor ne Allah'ın indirdiği rökme diyor. Bu ne olur? Mücerred bunu terk etmesi. Onun istihlal yaptığına yani helal gördüğüne delalet eder. Yani bu yolla ne olur? Kafir olur. Gene İbnül Kaym Rahimahullah İlamul Muvakkin 4. 173. sayfada diyor ki Felherkum vel mufti ve şahid Şahit, müftü ve hakim. Üçü de. Arasında fark var onu anlatırız inşallah. Hakim, müftü ve şahit. Kullu minhum muhbir. Onlar ihbar ederler. Yani haber verirler. El hukum Allah'ın hükmünden ne yaparlar? Allah'ın hükmünü haber verirler. Hakime gidersin dersin ki bu adam elini kesti. Hakim sana ne der? Bu, bunun haddi elinin kesilmesidir der ve tatbik eder. Müftüye gidersin o da ne der sana? Hırsızın elini kesilmesi derdi. Der. Değil mi? Şahit olan bilen biri gene illa müftü olması gerekmez bu adamın. Alim de olması gerekmez bir Müslümandır. Gene onun bu hükmü beyan etmesi nedir ihbardır. Yani haber vermek Fa <gülüyor> rakum mukbir <gülüyor> munfiz. Hakim hem ihbar eder hem de onu tenfiz eder. Yani der ki hırsızlık yapmak cezası el kesmektir. Bu adam da hırsızlık yapmış. Ben bunun elini kesiyorum der hakim. Hakimin özelliği budur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müfti de muhbirdir. ihbar eder ama temfiz edemez. Mesela bugün bana biri mesela bir hafta önce sordu bir kardeş. İşte bir tanesinin yakını kadın akrabası zina etmiş. Ne yapayım ben bunu diyor. Mesela. Ben de ona dedim ki bunun cezası taşlanmasıdır. Ama bizim şu anda böyle bir sultamız yok. Biz bunu infaz edemeyiz. O İslam devletindeki kadının hakimin işidir. Onun sultası vardır, o tenfiz eder. Tamam? Mücahitler, Müslümanlar daha çekilen. Onların neyi var? Hem onlar müftüler, hem de hakimler. Yani hükmü ne yapabilirler? Tenfiz edebilirler. Çünkü çekilmişler, sultaları var onlara. Güçleri var. Güçleri oranında ne yapacaklar? Şeriatla hükmedecekler. Müftü ile hakimin arasındaki diyor İbnül Kaym temel Birinin infaz eden olması Birinin infaz eden olmayışıdır diyor Olmayışıdır diyor Ondan sonra sözlerine devam ediyor Şimdi bunu neden anlatıyorum Şundan dolayı Bugün mahkemedeki hakimler Kimin hükmünü temiz ediyorlar ee, Küfür kanunları Aynı şekilde onların müftülüğünü Yapan kim müftüleri Savcı, avukat. Hepsi. Bunlar demokrasi dininin alimleri. Müftüleri. Gidiyorsun diyorsun ki mesela diyorsun bir adam diyorsun Allah'ın şey bir adam diyorsun şu adamın işte şu adamla evlenmiş boşanmış. Bunların çocuğu var. Avukata diyorsun kimin bu çocuk? Avukat diyor ki bu çocuk diyor anayasanın bilmem kaçıncı maddesinin bilmem kaçıncı bendine göre şu adama verilir bu çocuk da bu kadına verilir diyor. Tamam. Bak müfti ihbar ediyor hükmü. Hakim, avukattan farkı o tenfiz ediyor o hükmü. Hakim, avukat müftü. O da ne? Hakim. O tenfiz ediyor, bu da ihbar ediyor sadece. Ne demek istediğimi anlatabildim inşallah. Şuraya bağlıyorum. Allah'ın indirmediğiyle hükmeden bir hakim kafirdir. Allah'ın indirmediğiyle iftah eden, fetva veren de kafirdir. Tabii biri hariç. Biz de mesela ihbar ederiz bazen. Okumuşsuzdur anayasayı. Ders kanenada şu madde vardır, değil mi? Naklederiz. Buna itikat etmeden naklederiz. Batıl olduğuna itikat ederiz. Tamam mı inşallah? Bu o zaman biz kafir olmayız. Çünkü şey yazıyor, avukat da kafir olmaz Bunlar Ücret sadece bunlar Yani davalar girmeyecek, mahkeme açmayacak öyle bir avukat. Yani sadece adam müşrikken bu hukuku okumuş, daha sonra Müslüman olmuş, görevi terk etmiş, mesleği terk etmiş geliyor Müslümanlar ona soru soruyorlar işte yani davanın neresinden açık var yok adam ihbar ediyor ama rıza göstermeden ihbar ediyor da bilin diyor yani bak bu kafirlerin kanunu böyledir bu küfür olmaz bu küfür olmaz bizim irade ettiğimiz şey kastettiğimiz şey buna rıza göstererek bunu ihbar eden nakleden hakim şeydir avukattır bu müftüsüdür demokrasi dinini bu adam da nedir aynı şekilde kafirdir hakim de aynı şekilde nedir kafirdir, onun ameli zaten rızasını gösteriyor tekrar söyleyeyim, az önce izah ettik İltizam etmesi buna, ona rızasını gösteriyor velev velev bugün İbni Abbas bu sözü bugünkü kadılara da söylemiş olsa ki uzak yakın alakası yok zerre kadar da şüphemiz yok bugünkü insanların zahirinde savcılar olsun hakimler olsun doğru mu bu, bu demokrasi dininin hükümlerini tatbik eden insanların küfründe zerre kadar şüphe yoktur çünkü bunlar şeriata iltizam etmemiş küfre iltizam etmişlerdir ne demek istediğimi inşallah anlatıyorum anlatabiliyorum yani bir şeriat kadısı şeriata iltizam etmiştir çünkü mahkemede Kur'an ve sünnetle şey yapıyordur hükmediyordur bu adam buna iman etmiştir bir küfür kadısı da küfre iltizam etmiştir onlar hükmediyordur bu da nedir o küfre iman etmiştir Allah her şeyin en hayırlısını en doğrusunu bilendir bu bizim vardığımız yani bu meselenin tafsilatıdır yarın daha eklentiler Allah bize nasip ederse ilimle rızıklandırırsa biz de onları inşallah anlatırız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah herisinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa hepsinin şeytanından bu akide davam enelhamdülillahi rabbil alamin. Subhanallahi ve bihamdihi eşhedü en la ve